Muhterem efendim, herkes yaptığından sorumlu olması açısından, burası benim için bir tiyatro sahnesidir ve ben de onun aktörüyüm, rolümü en iyi şekilde oynamalıyım şeklinde düşünmek bencilce bir düşünce tarzımıdır. Cenab-ı karşı olunca bencilce olmaz da yani. Sen kendine öfy Diyorsun ki senaryoyu hazırlayan o burada. Ve işin bir kısmı da zaten cebri, gerçekleştiren o. Yani bir yere kadar insan bu meseleleri duyacağı, anlayacağı, Muhatap olduğunu anlayacağı, kendisine hitap edilen şeylerin temel esprisini kavrayacağına kadar zaten işin yarısına kadar cebren getirilmiş. Şuurunu tahallük etmediği yerlerde bile yine onun namına bir şeyler oynuyor. Sen ben oynamıyorum desen bile hiç vatına varmadan oynuyorsun sen. Sen ona bir aynalık yapıyorsun. Bu sende ruhun gücünü gösteriyor. Senin cemalinde kendi hamaniyet ve gösteriyor. Kavmetin de hakikaten ahseni i Takvim-i gösteriyor. Ne demişse sen onları yapıyorsun yani? Melekler de seni görüyor, sen de onu tevcil ediyorlar. Sanatına bayıldık diyorlar yani. Şimdi Michelangelo bir heykeli, mükemmel bir heykel çıkarmış orada ve daha başkalarını. Bu heykel hiç konuşmasa, kayadan, granitten bile olsa, biri yanına gelip ona baktığı zaman da, ya bu heykel Mikelhanş, diyor falan. Der mi demez mi yani? ...benim bir arkadaşım vardı Kıbraylı'nda, Kıbraylı Camii'nde iman. Orada mevcut okuyor ki, milletten gelen parayla bir ev yapmıştı. Hiç unutmam bir gün, camiden evine doğru gidiyoruz. Böyle baktı baktı evine. ''Ulan Süleyman Çelebi, bu hoş olsun. Şu evin her taşı Allah'ın adına zikredelim evvela.'' diyor. Bu evin taşları hiç demez öyle bir şey. Ama çok doğru konuşan bir arkadaştır. Rahmetlik, makamı cennet olsun. Şimdi sen zaten diyorsun yani, sen... Kendini o sinemanın içinde buldun, o tiyatronun içinde buldun. Oyunların çoğunu oynatmış. Nedir ondan sonrası? Şuurun taalluk etmediği anlamadığın yerlerde doğrudan doğru o cebri oynatmış. Alacağı manayı almış. Taştan, kayadan, her şeyden aldığı gibi almış. Ve senden de almış yani. Onlar yazılmış. Onlar o değişik esmaya raci güzellikler, değişik sıfat süphaneye raci güzellikler. Ama bir yerde senin aklın, şuurun taalluk ettiğinde muhatap nedir onu kavradığında, hitap nedir onu kavradığında, hitabın esprisini kavradığında ondan sonra sen bu örfhaneye kendi şuurunla, iradenle, idrakınla hissiyatınla iştirak etmen lazım. Yani ondan sonrasını oynayacaksın, yine oynayacaksın. Sen şuurunla idrak etmesen bile yine onu göstereceksin. Melekler yine onu görüp okuyacaklar. Hayvanatın bir parça hissi varsa onlar da yine görüp okuyacaklar. Ama sana faydası olması, faydanın, zararı ne demek olduğunu kavradığın andan itibaren o meseleye senin şuurunla iştirak etmen demektir. Bu, bu ana kadar ben bir figüran olarak bunlara oynadım. Bundan sonra anladım ben onu. Anladım artık her şeyi. Her şeyi. Bunlar şimdiye kadar ben boş yaşamışım. Bundan sonra öyleyse ben hayatıma sürekli şuur pompalamalıyım yani burada. Artık yani bir fox olmalı burada. Tam öyle bir konsantrasyona girmeliyim ki ben Doğal vücudumun bütün zerrelerinde onu duymalıyım demelisin. Nasıl olsa yani o alınacak umana. Umana'nın sana aksiden yanının senin faydanı olabilmesi için ondan sonra senin şuurunla o meselen içine girmen esası var yani. Senin için gideceksin. Dolayısıyla onların hepsi Cenab-ı Hak hesabına olduğundan dolayı burada bencillik olmaz. Belki onu sen insanlara gösteriyorsan, onu insanlara anlatıyorsan orada bencillik olur. Bazen de bazı kimselerin böyle nefislerini o rüyadan sonmeden teşhid ederek örnek olması açısından bazı şeylerini söylemeler. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verradır. Diyor ki ben sizin en müttekinizim ama yemek yiyorum ben yatıyorum diyor evleniyorum başta yapıyorum diyor. Allah'tan en çok korkanızım diyor ben. Diyor onu orada. Başka zamanda başka mülahazaları da var diyor. Mus olsaydı labüt bana ittiba edecek diyor. İsa inecek benim ümmetimden olacak diyor yani bazı şeyleri. Bunlar adeta yani onun vazifesi cümlesinde, misyonu cümlesinde şeyler oluyor. Bunlar da ince şeyler yani nefsinizi işin içine karıştırmamak suretiyle diyeceksiniz. Ama tüm bunlarda... Yani mesela bir kuvve Kutsiye sahibi olasınız, mülazasına bağlasanız onu. Namazımı iyi kılayım da bir kuvve Kutsiye sahibi olayım. Yani bu namahmet gibi. Mesela, ''le dünyatı eşyaya nüfuz edeyim.'' Parapsikologların dedikleri gibi, ''ruha kendi gücünü kazandırayım.'' Bu böyle metafizikle bir kısım fiziki şeyleri, ben elemanları işte böyle çekim kanununa rağmen, Ondan sonra sürtünme kanına rağmen havalandırayım, karlarda gezdireyim falan gibi. Bunlardan dolayı yapayım falan derseniz, bunlarda bencillik vardır. Bunlarda Allah yolunda sizin işinize yarayacak hiçbir şey çıkmaz bunlarla. Enaniyet kuvvetlenir bunlarla. Peygamber yolu değildir. Peygamber yolu reşah yoludur. Orada kendini sıfırlama meselesi esastır. Sıfırladığın zaman bir yönüyle sonsuzla münasebete geçersin. Sen sıfırlamasan zaten, sen nakıs olman lazım ki zaitle münasebet kurabilirsin. Küçük çapta dahi olsa, sen kendinde bir şey hissettiğin zaman ikisi de pozitif olduğunda birbirini iter onların yani, münasebete geçemezsen. Münasebete geçmenin şartı evveli kendini sıfırlaman. Bu açıdan kendine raci bir şey değil. Ne bulursan, ne edersen, hepsi senden, hepsi senden. Ama ezoz diyeceksin. Her şey senden, sen ganissin. Rabbim sana döndüm yüzüm. Ganiye yüz dönülür değil mi? Dilenciye ne döneceksin? Hiç dilenciden dilenen gördünüz mü? Hocam, müzekka olmadığına göre kendini racul i facir bilmelisin buyuruluyor. Bunu izah eder misiniz? Evet. Nefsini o nefis tezkiyesiyle alakalı ortaya koyduğu ölçü, belki başkaları da benzer şeylerle ifade etmişler onu, nefsini teskiye etmemek suretiyle tezki etme. Fakat öyle ince bir konu ki yani siz sürekli böyle hep kendine diyeceksiniz ki ben nefsim ve mahiyetim itibariyle bir eşeğim diyeceksiniz. Allah beni böyle insan şeklinde yaratmış ama fakat boynuzlar olmayan bir öküzüm ben falan diyeceksiniz. Biri de sana dedi yani vallahi boynuzun eksik falan dedi. Ulan ne kadar isabetli şey bu yani. İçim böyle rahatsa bundan Teski olmuş nefes demektir. Yok bunu rahatlık içinde böyle sindiremiyorsan, rahatsızlık, tepki gösteriyorsan, senin o tevazu ve mahviyet adın ortaya koyduğun şeyler de nefsin ayrı bir oyunu olur. Tehlikeli o. Dolayısıyla Hz. Üstad bu mevzuda kendi emin olabilir. Fakat hepsinin başına vuruyor. Yani ben diyor ki zannetmiyorum senin, benim ortaya koyduğum ölçüler içinde, yani onu, ortaya koyduğum ölçüler içinde, Nefsini tezki etmemek suretiyle tezkiyeye nefs ufkuna ulaşmış olasın. Öyle olduğundan dolayı da kendini recülü facir bilmelisin. Reculü facir, innallâh yüvegî dâhâdâ dine viyedir recülül facir. Bildiğiniz gibi 18. sözün sonunda da diyor ki mazhar değil memersin diyor. Temsil etmediğinden dolayı memersin. Onu da değişik yerlerde misallendirirken, işte suyun üzerindeki kabarcıkların her birinde güneşin aksinin bulunması kabarcıklar kalkıp güneş olma iddia edemezler. Çünkü karanlığa gidince bütün o kabarcıklar içindeki güneşler kayboluyor. Demek kendilerinden değil. Ölçüler veriyor yani. Muhterem efendim kaderin hali ve vicdani olması ne demektir? İzah eder misiniz? Evet. İnsan sadece onu öyle duyacak yani hissedecek. Aslında Imam-ı Gazel Hazretler dediği gibi yani ne kadar altını kazırsanız oradan cevir çıkıyor böyle. Yani, nazari bir mesele değildir, ilmi bir mesele değildir, kader meselesi. Ancak insan haliyle, vicdanıyla duyar, ona da bir şey veriyor orada. Yani, mesela bir yerde insan iradesini kullanır, sonra her şeyi, yaratılan her şeyi Cenab-ı Hakk'a vere vere, hani bazen kendisine vermek ister, der, işte ben buna sebep olmam, şöyle oldu, öyle oldu der. İşte o durumda insan, onlar hep Cenab-ı Hakk'a vermesi lazım. Demesi lazım ki burada bu kaderin bir hissesi var, bir payı vardır. Cevre düşme durumu gibi bir şey olunca da insan yani kendi arasında gel gitler yaşar orada. Diyecek ki hayır, çevrede yol yok. Çünkü Cenab-ı Hak mahiyeti olsa bile bizde bir temayül veya bir meyalanda tasarruf şeyi yaratmış. Dolayısıyla yani bunlar tıpkı tasavvuftaki böyle şey hale ve vicdana bağladığımız meseleler gibi. Böyle vicdan hali bir meseledir. Yani bir ilim olarak çerçevesi bu, kalıbı bu, işte bu budur falan diyemeyiz o meseleye. Oynak bir şeydir. İnsanların her ferdin vicdanına göre farklı algılanır. Bir şeyin mahiyetin olması ayrı bir meseledir. Mahiyeti itibariyle onun algılanması ayrı bir meseledir yani. İşte o vicdani ve hali mesele bir algılanma meselesidir. İhsas meselesidir. Muhterim efendim. İnsanın kendi günahlarından dolayı oluşan kabz hali bir sadakat teslimidir buyuruluyor. Bunu izah eder misiniz? Belki yine insanı bir sadakat adına Allah'ın kendi kendiyle test etmesi denebilir yani. Şimdi onun mele-i ne manaya geldiğini onların müşahedesine göre nasıl değerlendirilir de nazar itibarı olarak diyebiliriz ki Allah yeryüzünde yarattığı mükerrer ibadeni ...göklerdeki mükerrem ibadına gösteriyor. Bakın yani, gırtlağı sıkılmış gibi, çatlayacak halde... ...fakat her şeye rağmen, bana kullukta kusur etmiyor... ...diyordu, olabilir. Fakat bu her şeye rağmen... ...aynı zamanda bizim kendi nefsimize söylememiz de söz konusudur. Her şeye rağmen Ya Rabbi! Yani öyle bir kapsali var ki... ...şurada bir kırdılar beni, burada bir çatladım... ...şurada kalkacak halim kalmadı... Şurada sana diyete mecalim kalmadı yani. Öyle bir moralin bozuk, öyle bir anguaz içimde böyle. Öldürecek gibi geliyor bana. Fakat ne olursa olsun ya Rabbi. Sen beni kulluğundan azletmediğine göre, ben de istifa etmediğime göre ben yine sana kulluğumu yapacağım. Bir santimlik bile olsa şu sabah namazına kalkmamazlık edemem ben. Kalkmazsan bir gün, bu gün ben kendimi nelerden mahrum edeceğimi biliyorum diyecek. İşte bu yönüyle senin nefsine karşı da kendi sadakatini ortaya koyma olur. Burada da yine bir bencillik yok yani. Allah'a karşı vefanın sadakatini ortaya koyuyorsun. Bu senin için çok defa bir açılmaya sebep olabilir yani. Sadık kul sıkıştığı anda sadakatini ortaya koyunca Allah bir bast verebilir. Onun için kabzı bastiyasında deniyor yani. Çok defa kapsalı bir düşünen, şuuru olan bir insan için daha yararlıdır. Basta bazen o inşirahlar bir şatiyata yol açabilir, lavbaliye yol açabilir, kendini salmaya yol açabilir. Biriniz bazı zaman demişimdir mi? hiçbir sebep yokken mesela böyle, içeriye girdiğimde, odama girdiğimde içime geliyor, sana kurban olayım ben. Ah oh yolunda öyleyim, öyle içinden bağırsın, aykırsın, geliyor. Fakat ben orada istiğfar etme rüzumunu duyuyorum. Evet, diyorum ki bu benim için bir imtihan olabilir. Çünkü arkada iyi gönlüm münasebete geçtiği gibi münazalara girebilirim. Hayır ben ki o münazalar ki, sıfır ediyorum. Bir ikincisi de ben senden bu türlü şeyler istemiyorum. Sen sadece beni sev, kendini bana sevdir. Benden hoşnut ol ben ama bunları zorla yapayım. Zorlanayım, göbeğim çatlasın. Çünkü sen bunlara müstehaksın. Onlar da benim vazifem hakkındır. Bazı şeyler çok naziktir. Bu da hali beş tane bir meseledir.